ve Özdeş Özbay. Biriktim için programından da herkese merhabalar. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Eee e Programımızın bu hafta bir de konuğu var malum Aşırı Sıcaklar dünyanın her yerinde etkisini hissettiriyor ve bununla ilgili çeşitli önlemler sıralanıyor. Bu arada destekçimiz Serdar TİK'e de çok teşekkür ederiz desteklerinden dolayı. E, aşırı sıcaklardan dolayı ne yapmamız ne etmemiz gerektiği konusu giderek önem kazanan bir konu haline geldi. Sağlık üzerindeki etkileri konusunda da sürekli uyarılar yapıyor. Bu konuyla ilgili olarak bir uzman konuğumuz var. Türk Toraks Derneği'nin e, Merkez Yürütme Kurulu üyesi doçent doktor Nülüfer Aykaç Türk bizimle beraber olacak ve aşırı sıcakları konuşacağız. Hoş geldiniz Nülüfer Hanım. Merhaba, hoş buldum. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> hoş buldum. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Ee, hoş programa başlarken ben öncelikle e, sağlık, Sağlık üzerindeki etkilerine geçmeden önce, e, pardon kediler oynatmıyor. <gülüyor> Senin evden geliyor değil mi? Evet, kapımı kapatmak durumunda kaldım. E, dünyanın her yerinden e, sıcakla bağlantılı bir takım haberler geliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir rapor vardı. E, bundan bir hafta önce Avrupa'da geçtiğimiz yıl 61 bin insan sıcaklardan öldüğü açıklandı. Ee, öncelikle şeyi sormak istiyorum Nülüfer Hocam. Biz bir insanın gerçekten sıcakla bağlantılı ölüp ölmediğini biliyor muyuz? Ee, bunu görebiliyor muyuz ee, ulaştığımız noktada? Ee, bir de e, tabii ki en klasik soruyu sorarak başlamak istiyorum. Bu aşırı sıcaklar bizi nasıl etkiliyor? Ee, öncelikle teşekkür ederim. Özdeş Bey'e de öncelikle teşekkür ederim. Sabah keyifle dinledim. Siz de sıcaklığından bahsettiniz. Çok teşekkürler. Güzel e, durumdan da bahsettiniz. Keyifle dinledim. Zaten Açık Radyo'nun e, çok e, klasik izleyicilerindenim. Ben e, <gülüyor> genellikle sabahleyin sizlerin sesiyle uyanıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Ömer Madre'ye de aynı şekilde. Şimdi sıcaklık oldukça sıkıntılı ve son 120.000 yılın en sıcak ayı Temmuz olarak ilan edildi. 6 Haz Haziran ayı herhalde. E diyorsun. Ay alarak, Hazir Haziran olarak Haziran gün olarak 6 Temmuz. 6 Temmuz ama bu haftada işte 6 Temmuz'dan daha sıcak zamanlar Dünya Meteoroloji Enstitüsü daha sıcak olduğunu tanımlıyor. O oldukça evet. sıkıntılı, e, Dünya e, Uluslararası Çalışma Örgütü ideal sıcaklığı düşünün ki 20-25 olarak tanımlamış. Yani bir insanın çalışma ortamında 20-25 derece bir çalışma sıcaklığı tanımlamış. Nemide de %30'da 70 arasında ideal olarak tanımlamış. Şimdi sıcaklıkta ne oluyor? Dünya Sağlık Örgütü 1998'de 2017 yılları arasında sıcak hava dalgası nedeniyle 166 bin insanın öldüğünü bildirmiş. Tabii bunu tespit etmek çok zor. Fransa'da yapılmış bir çalışma var. 2003 Ağustos ayında da işte Fransa'da 14.000'in üzerinde ölümün sıcak hava nedeniyle olduğu söyleniyor. Türkiye'de bir çalışma var. 2004-2017 arasında İstanbul'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle 4.000'den fazla ölüm olduğu söyleniyor. Tabii biz çok böyle iklimli, hava kirliliğini, sağlık etkileriyle çok ilişkilendirmeyen bir Ekibiz Türkiye'de Bir Hemen parantez açmak istiyorum Nilfer Hoca buraya e, Aşırı hava olaylarının Aşırı sıcak dışında Hepsi afet kavramı içine giriyor Ama bizim afet yasamızda mesela Aşırı sıcaklar da afet sayılmıyor Bu bilgiyi de vereyim Buna göre değerlendirmelerinizi yapın hocam Kesinlikle öyle. Ee, Avrupa'da mesela sıcak hava e, afet olarak algılanıyor ama Türkiye'de hala bununla ilgili bir e, sorun var ve e, bu anlamda da önlem almıyoruz, kabul etmiyoruz e, ama biz biliyoruz ki mesela sıcak hava'nın olduğu dönemlerde hastaneye başvurular daha fazla artıyor. Şöyle bir perspektif çizmek isterim. Ya dünya aslında bir top gibi. Bir yandan işte nüfusun artışı var, ormansızlaşma var, sanayi var, hava kirliliği var. İşte onun yanında endüstriyel tarım ve hayvancılık var. İşte bunun ortaya çıkardığı son 3 yıldır uğraşımız pandemi var. İşte pandemide Son 30 yıldır 10'ar yıl arayla biliyorsunuz koronavirüsün pandemisi var. İşte ekstrem olaylar, kasırgalar, seller aslında dünyayı bu antroposen dediğimiz aslında belki kapitaloposan demek daha doğru olacak. İnsanların yaptığı bu sanayilerin kirletmiş olmakla birlikte aslında söylenen 6. büyük yok oluşa doğru hazırlıyoruz. Ve bu. Eğer bu sıcaklık, hani beraberinde kuraklık bunlarla uğraşmazsak eğer ve buraya bakmazsak e, daha fazla fosil yakıtlar, daha fazla havanın kirlenmesine doğru ciddi bakmazsak ve işte e, iklim e, değişikliği panellerinde hani bu paneller yapılır sonuca da çok fazla bir Çözüm üretilmez, önerilerde bulunur ama bir adım öte öteye geçmiyor ne yazık ki. Ee, Dünya ısısının e, bir buçuk üzerine çıktığı zaman hepimiz için aslında bir game over olacak. Şu anda 1,3'lerdi ve biz belki bir sene sonra sıcaklığı daha fazla konuşacak olacağız. Ee, kuraklığı daha fazla konuşacağız ve işte... Bir sürü canlıyı kaybedeceğiz. Ortama uyum sağlamayacak. Bir sürü canlıyı kaybedeceğiz. Biz tabii hep insan perspektifiyle bakıyoruz. Hep insana ne olur, nasıl olur falan ama aslında gezegeni altıncı büyük yok oluşa doğru hızlandırıyoruz ve oraya hazırlıyoruz. Buraya gerçekten ciddi anlamda bakmamız, değişik bir yaşam tarzı, değişik bir yaşam anlayışı bakışı geliştirmemiz gerekir diye düşünürüm. Bu günlerde çok gündemde olan e, bu sıcaklık konusuna dönmek istiyorum tekrar. Öncelikle sıcak çarpması denen bir şey vardır halk arasında e, böyle söylenir. Gerçekten tıbbi olarak da böyle bir durum var mı? Varsa bu durumu nasıl anlarız? Belirtileri neler? Şöyle sıcak çarpması denen olay var. İlk aşaması aslında um, sıcağı bağlı olarak... Aşırı miktarda su ve tuz işte bir sürü elektrolit kaybı var. Ona bağlı bir halsizlik oluyor. Bunun tanımımızı sıcak bitkinliği. Eğer bu sıcak bitkinliğinde kişi sıvı alımını e, dengelerse, sıvıyı alırsa ve ortamdan işte uzaklaşırsa e, bunu halledebilir. Ama eğer bunu halledemezse bu dengeyi vücuttaki sıvı dengesini ortaya çıkaramazsa ondan sonra sıcak çarpması tanımladığımız bir olay meydana gel geliyor. Bunda vücut ısısı yükselmeye başlıyor. 40 dereceye kadar yükselebilir ve daha üzerine çıkarabilir. Terleme bozuluyor. Cilt kuru ve sıcak oluyor. İşte e, nefes alışımız sıcaklığın ısının artın vücut ısımızın artması ile birlikte Soluk artıyor, çarpıntımız artmaya başlıyor. Buna bağlı işte bulantılar, kusmalar, işte kas krampları ortaya çıkabiliyor. İşte daha ilerisinde artık bir nörolojik hadiseler ortaya çıkıyor. Yani işte agresif davranışlar, işte çevreyi tanıyamama gibi, halüsinasyonlar gibi ve daha ilerisi artık hastaneye başvurmayı gerektirecek kadar semptomlar ortaya çıkıyor. İşte ser, sersemlik hali, havale geçirme bir bilinç kaybı ortaya çıkıyor. Bu anlamda hani trafikte çok alışırızdır. Hani biz böyle bir toplumuz ne yazık ki. Böyle bağıran, işte e, sıkıntı yaratan, stresli, sinirli. Aslında bunlar da belki bir e, aracın içerisinde olan sıcaklık belirtisi gibi ol, e, olarak algılanabilir. Ne zaman doktora gideceğiz? Ne zaman işte bu bitkinlik dediğim zaman mutlaka ortamı değiştirmek. Yani klimalı ortam daha işte sıvı alımını dikkat etmek. Eğer hani ateş çıkmışsa, kas ağrıları, biniciyle sık sıkıntılar olursa mutlaka ve mutlaka hastaneye başvurmak gerekiyor. Peki öncelikle riskli kimler? Yani biz hep e Genellikle yaşlıların risk altında olduğu yönünde uyarılar duyuyoruz ama sanırım çeşitli rahatsızlıkları olanlar, çocuklar gibi bir takım gruplar da bu risk grupları içine giriyor. Yani şöyle her zaman e, kırılgan gruplar, işte yaşlılar, altta yatan hastalığı olanlar her hastalıktı olduğu gibi. Hava kirliliğinde de biz benzer şeyleri söylüyoruz. E, sıcak bas basmalarında daha... E, daha yatkınlar ve daha fazla etkileniyorlar. 50 yaş üzeri ama genel olarak 75 yaş üzerindeki bireyler daha fazla risk altında. Erkekler kadınlardan biraz daha fazla duyarlı. Ve bebekler, 5 yaş altı çocuklar sıcağa karşı korunma mekanizmaları yeterince gelişmediği için daha sıkıntılı durumdalar. Onun haricinde bununla birlikte yaşı da küçük olup ama ek hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlar, işte Parkinson'u, demansı, kilosu olanlar, e, şeker hastalığı olanlar, beraberinde hani sıvı kaybına yol açar, işte kişinin israeli varsa, bağırsak hastalığı varsa e, daha fazla duyarlı. Özellikle bu konuda çocukların Arabada bırakılmaması ile ilgili bir öneride bulunmak ve önlem alması gerektiğini söylemek isterim. Bazen hani çok hani park ediliyor ve çocuk arabada bırakılıyor, biri ufacık bir yere uğramayı falan, bunlar çok tehlikeli şeyler. Özellikle dışarıdaki hava sıcaklığının 30 olduğu yerlerde arabadaki hava sıcaklığının bir 5 ile 10 derece daha fazla olduğunu söylemek isterim. Bu gerçekten bizim ee, bu şekilde bakmamız gerekiyor. Aynı şekilde toplu taşıma araçları da böyle. Ee, belki bu dönemde hem e, dışarıya çıkma saatlerini sınırlanmak lazım. Yani bu özellikle altta yatan hastalığı olan kişilerde saat 10 ile 2 arası, 3 arası e, dışarıya çıkılmaması çok sıcak yerlerde bulunmamasını e, önermek isterim. E, bu arada hani Ek bu hastalıkların yanında ilaç kullananlar, özellikle tansiyon ilacı kullananlar, idrar söktürücü ilacı kullananlar, işte kırılgan gruplarda, evsizler, yoksullar, bunları özellikle risk altında diyebilirim. Tabii burada şunlar da var. çalıştığınız yer, bir tarım işçisiyseniz ya da bir e, Şoförseniz ya da bir asfaltta çalışıyorsanız, dışarıda çalışıyorsunuz ya da bu sıcakta spor yapmak istiyorsunuzsanız ki bunu kesinlikle önermiyoruz. Bu kişiler daha fazla risk altındadır. Aynı zamanda hani bu dönemde fazla kafein kullanmak az sıvı tüketmek daha az elektrolit mesela sodalar falan iyi aslında elektroliti karşılarlar veya bu özel eczanelerde satılan ishalde verdiklerimiz verdiğimiz içecekler bu sıvı ve elektrolit kaybını düzenlemeye yol açar. Bununla ilgili olarak da işte alkolden ve kafeinden biraz daha uzak durmak gerekir diye söyleyebilirim. Bir de tabii e, şehirlerde betondan kaynaklı yine şehirlerimizin nefes alamaması nedeniyle oluşan e, ısı adaları var. Bunu da geçtiğimiz programlarda uzmanıyla konuşmuştuk. Bu ısı adalarında çok vakit geçirmek ki insan genellikle farkında olmadan buraların içine giriyor ve buralarda zaman harcıyor. Ee, ve bu noktalardaki ısı yüksekliği normalden daha yüksek ısı hissedilmeden çok daha etkileyici bir hale gelebiliyor. Ancak şehirlerimizde maalesef e, bu yönde ne uyarılar var ne de çalışmalar var. Biraz da kentlerimizin, yaşam biçimimizin e, bu giderek büyüyen tehdide karşı yeterli savunma mekanizmalarına sahip olup olmadığı ya da eksik yönlerinin giderilmesi yönünde bir takım çalışmalar yapılıp yapmadığını merak ediyorum. Aslında çok da merak edilecek bir şey yok. Pek bir şey yapılmıyor ama bir uzman olarak size sormak istiyorum. Aslında neler yapılabilir bu konularla ilgili? Bunlar ciddi tehditler midir insan sağlığı üzerinde? Yani şöyle tabii ciddi tehditler kent sıcak adaları işte asfaltım da verdi biraz önce söylediğiniz gibi sıcağın artmasına daha fazla yol açıyor. Kentler ne yazık ki e, oldukça yatağa binalaşma yerine oldukça yüksek binalar, nefes almayan kentler. İşte bir ağacı e, bile e, şey yapıp, kesip ormansız, ağaçsız, yeşilliksiz e, yerlerde yaşıyoruz. Bu anlamda da zaten kentte yaşayanlar, kırsallara göre yaşayanlardan daha fazla risk altında. E, denize ulaşmak mümkün değil, orada başka bir yapılaşma var. Yani herhalde bu ıı, sıcaklığın, kuraklığın ve gelecek olan bu işte ıı, iklimin daha fazla değişmesi, seve gazlarının artmasıyla birlikte kendine daha başka bir bakış altına ıı, getirmemiz gerekiyor. E, plansız ıı, ve aşırı yapılaşmaya son vermek, hava sahalları, ıı, hava koridorları yaratmak, belediyelerde böyle dinlenme aslında böyle değillerini Sanıyorum böyle çalışmaları ıı, yapılıyor, sanıyorum yapılıyor. Türkiye'de de bunları ortaya çıkarmak, nefes alınabilir ortamdan yola çıkmak ve aslında bir şehir nefes alır mı? Evet şehir nefes alır ama siz burayı işte gökdelenlerle hava akımını tamamen engelleyecek şekilde şehirleşmeye yol açarsanız şehirde insan gibi nefes alamaz hale gelir ve nefes almayan bir şehirde de insanların ve diğer canlıların elbette ki yaşaması da çok mümkün olmuyor. Bu gözle tekrar kentlere bakıp en azından hani kentsel dönüşüm alanlarının ile ilgili de çok sıkıntılı şeyler var. Oralara bakmak daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Yoksa gerçekten bu gezegen, bu kentler biz artık kaldırmayacak, yaşamamıza olanak vermeyecek. Evet hocam. Ee, ya şimdi ben dünyada bir takım ülkeleri takip ediyorum. Bu konularla ilgili e, bir takım çalışmalar içindeler. Örneğin Amerika'da bazı yerlerde sokakta kalan e, insanları, evsizleri alıp soğutma odalarına götürüyorlar. E, <gülüyor> ve orada bir müddet vakit geçirdikten ve gerekli sıvı takviyesi yapıldıktan sonra geri gönderiyorlar. Kimi yerlerde, kimi ülkelerde. Özellikle gün içinde dışarıda çalışmak zorunda olan insanlar için bir takım kısıtlamalar uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde ben de denk geldim. Elektrik faturasını okumaya gelen kişi kanter içindeydi. Çok büyük bir sıcaklık vardı. Ve ısrarlarıma rağmen dinlenemeyeceğini, işini yetiştirmesi gerektiğini söylemişti. Bizim bunu kamusal anlamda daha ciddiye alıp daha ciddi önlemler geliştirmemiz Gereken bir boyuta ulaştı mı bu tehdit? Yani bizim afet yasasımızın içine artık sıcaklar da, aşırı sıcaklar da tehdit olarak girmeli mi Mülüfer Hocam? Elbette yani bir e, sıcaklığı, e, iklim krizleriyle beraber sıcaklığı aslında e, bir afet olarak artık herhalde kabul etmek gerekiyor. E, ve e, Kamu otorite bu bahsettiğimiz hani özel özellikle alternatif hastalığı olanlar, yaşları yüksek olanlar e, mesai saatlerini ona göre düzenlemek gerekiyor diye düşünüyorum. E, İstanbul'da son dönemin işte iki gün önce sanıyorum, Özdeş daha iyi bir orayı daha iyi takip ediyor. En fazla sıvı tüketimini o, yaşadığı gün olmuş. Evet, su tüketim, evet. Öz öz öz özür dilerim, su tüketimin en fazla yaşadığı gün olmuş. E, bunun beraberinde de başka sorunları ortaya çıkaracak diye düşünüyorum. Tabii bugün e, Türk Toraks Derneği olarak orman yangınları ile ilgili bir bildiri yayınladık. Burada da e, kapıda orman yangınları var. Orman Genel Müdürlüğü 1-14 Temmuz arasında ülke genelinde 176 adet orman yangını olduğunu söylemiş. Geçen yıl bu sayı aynı tarihlerde %125miş. Bunda da bir artış var. Önümüze e, hani bir sürü ormana giriş yasağı e, ortaya çıkarıldı ama herhalde buraya da yangınlar çıkmadan başka önlemler almak gerekiyor. E, biz tabii hekimler endişeleniyoruz. İşte çevreyi koruyan insanlar endişeleniyoruz. Orman yangınları da bunun akabinde gelecek diye afet gibi e, sınıflandırılırsa ve e, tanımlandırırsa buna ilişkin de başka yollar açacağını düşünürüm ben. Bu konuda e, yücehalisizine de aynı fikirdeyim. E, öyle söyleyebiliriz. E, bu konuda bu hatta bunu bir e, kanun haline getirmek lazım sanırım. İspanya'da böyle bir e, girişimde bulunmuşlardı. Sıcak dalgası ilan edildiğinde bunun dolaylı yani bunun doğrudan bir sonucu olarak bir dizi sektörün ücretli izne çıkarıldığından söylüyorlar. Özellikle dışarıda çalışan işte inşaat hmm. sektörüne gibi. Ee, dün biraz anlatma fırsatı bulmuştum. İtalya'da mesela bir kişi öldü. Ee, yol işçisi kendisi. Yola bu hani kesik kesik çizgiler ya da sürekli çizgiler oluyor ya onları boyuyormuş. 40 derecenin üzerinde asfaltın üzerinde böyle bir iş yapıyor. Ama İtalya'da da Türkiye'de de şu uyarıyı yetkililer yapıyor. E, dışarı çıkmayın işte sıvı tüketin vesaire yani bunu resmi kurumlar yapıyor e, ama sizin göreviniz sanki insanlara e, böyle tavsiyede bulunmak değil de e, işe gitmesi işe gidip çalışmak zorunda olan insanları e, bir takım yasal düzenlemelerle e, muaf kılmak olsa gerek aynen öyle sı sıcak ha hava dalgası sel, deprem ve fırtınadan sonra e, en sık öyle tür aslında ve biz e, burayı çok tartışacağız. Eğer e, e, işte 1950'lerden sonra sanayi devriminden sonra dünyamızı bu kadar kirletirken bir yandan fosil yakıtları kullanmaya devam ederken bir yandan çimento fabrikalarını e, orası ciddi alanda kirlilik işte yatağında dostlarımız çalışıyor Ç çimento fabrikalarını hayır işte kapatılsın diye her tarafta e, aslında kitlesel e, e, eylemler de yapılıyor artık daha sıcakları daha fazla konuşmaya başlayacağız ama bu sıcağın basit bir işte hava ne güzel ısındı oh, daha sıcak sıcak diye oturuyoruz gibi düşünmekten ziyade hep şey örneği veririz biz dünyayı bir battaniye gibi sarıp aslında nefes almasını engelleyip işte sere gazları bir battaniye gibi düşünür. Eğer bu sere gazlarının yani fosil yakıtlardan, sanayiden, metan gazından, karbondioksitlerden üretiminin azalmasına yoluna gitmezsek. Aslında hani sonuç olarak belki sıcaklık, kuraklıktan bahsediyoruz ama asıl nedenin işte dünyanın doğal şekilde ısınması olarak algılamamak lazım. Bu bizim yaptığımız... E, i̇nsanların faaliyetlerinden dolayı e, dünyamızın e, ısınması diye, e, krizi diye algılamak lazım. Buraya hani biraz önceki e, Özdeş'in söylediği gibi belediyenin ya da e, kamusal otoritenin yapacağı şeyler aslında bu fosil yakıtları artık dur demek, çimento fabrikalarını yapmamak, plastik kirliliğini düşünmek e, ve bu anlamda da dünyanın 6. büyük yok oluşunun önüne geçmek gibi bakmak, daha global daha büyük perspektifle bakmak gerekir diye düşünürüm. Yıllardır Türk Töraks Derneği olarak bu fosil yakıtlar ve hava ile ilgili bir sürü çalışma yaptık ve bunun artık sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Buraya belki başka bir bakış açısıyla bakmak lazım. Biraz önce söyledim pandemiyle uğraşıyoruz 3 yıldır. Hala hani az olsa vakalarımız geliyor. Aslında bu pandemi de bir e, küresel iklim değişikliğinin e, bir sonuç olarak algılamak lazım. Tıpkı sıcak hava dalgaları e, ve e, a, bunun da bir afet olduğunu kabul etmesi gerektiğimiz gibi. Nilüfer Hocam çok az vaktimiz kaldı programı kapatmadan önce. Sizden bir kere daha e, bu, bununla ilgili insanlar ne gibi önlemler alar, alı, alabilir konusunu e, değinebilir miyiz? Yani evinde olan hiç çıkmayan ama buna rağmen evin içindeki sıcaklık nedeniyle de sıkıntılı anlar yaşayan insanlar olacak muhtemelen. E, bu gibi insanlara ne gibi önerilerde bulunabiliriz? Onu bir tekrarlayalım Mülüfer hocam kapattı. E, elbette. E, şimdi birincisi sıcaklıktan haberdar olmak ve bunu duyurulması gerekiyor. Evdeyseniz e, ve dışarı çıkmak zorunda değilseniz, acil bir durumunuz yoksa çıkmayınız yani özellikle altta yatan hastalığı olanlar, 70 yaşın üzerinde olanlar, sıvı alımı herhangi bir şekilde bozuk olanlar, düzenli antifar tansiyon ilaçları, işte idrar söktürücü ilaçları kullanan insanları acil durum olmadıktan sonra özellikle 10 ile 16-15 arasında yani sabah 10'dan öğleden sonra 3'e kadar ki olan sürede dışarıya çıkmamaları öneriyoruz. Evde elektrik Mesela elektrikli ocaklar hani yemek yapmak için kullanılıyorlar ya da aydınlatmayı kapatılmasını öneriyoruz. Onlar da çünkü bir ısı kaynakları. Ee, çok e, en az e, iki 25 buçuk litrenin üzeri en az iki, iki buçuk litre kadar sıvı tüketilmesine öneriyoruz. Eğer sıvı kısıtlaması olan hastalıkları olan kişiler varsa böbrek yetmezliğinde bazen sıvı kısıtlaması yapılabiliyor. Onu da lütfen hekimlerine sorarak bu kısıtlamayı devam ettirmelerini istiyoruz. Çok ısı değişiklikleri bir odadan bir odaya, işte çok yüksek klimalar gibi şeyler değil. Onun da ısısını, oda sıcaklığını 22-24 gibi ayarlamak daha uygun olacaktır. Yoksa ısı değişiklikleri de vücudunun bunun algılanmasının ilgili sorunlar yaratabiliyor. Bol sıvı ve işte sıcak olan dönemlerde de ortalığa çıkmamak, alkolü tüketmemek, kafeini içecekleri içecekleri çok fazla tüketmemek, bu sıkıntılı zamanı aşmamızı kolaylaştırır diye düşünüyoruz. Ee, sanırım programımızın da sonuna geldik evet. hocam. E, katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederiz. E, yakın bir zamanda umarım tekrar görüşürüz çünkü bu ders bitmeyecek. E, <gülüyor> evet. sizin önerilerinizi dinlemeye devam edeceğiz biz de bu konularla ilgili. E, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim Açık Radyo Özel teşekkür bu alanı. Katkıları ve bakışı için çok çok teşekkürler Özdeş Bey ve Yücel Bey. Çok çok sevgiler, çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Ee, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta Merabi bizimle beraber olamadı. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.